Buongiorno Bu Ankara. Pepe Jam Gourmet Piza'nın sunduğu modern sabahlarda buluşalım. Buon appetito a Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Hadi bakalım hayırlısı Modern Sabahlardan günaydın sevgili dinleyiciler Biraz ağır geldiğimiz için stüdyo bu sabah Ancak böyle başlayabiliyoruz yani yani programımıza Birbirimize destek olarak gelebildik Klasik cuma açılışını ki Klasik yani. Klasik <gülüyor> İsmail çok... Saray <gülüyor> <gülüyor> İsmail Saray ve bütün sanatçılarımızı Buradan e, selam olurum. olsun diye başlayalım olsun. bu güneye. İsmail'cim kalasların uzunluğu ne kadar olabilir? 7-8 metre olur. Yok yani onu ilk başta tartışacağız. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> en son birisi bağlasın. İsmail, İsmail ne olsun yani Fahir sen ne diyorsun abi, o, İngiltere deyim. İsmail sen çok da tartışma? Ha Ondan tamam evet. o zaman. 3-3,5 metre iyidir abi ya. Çok Çok çeker telefon. <gülüyor> Çok çeker telefon. Bir şey soracağım size. Soracağım. Buyurun efendim. Bu hani e, sizce radyo stüdyoları meteoroloji tarafından gözlemleniyor mudur? Büyük ihtimalle. Hadi burada da, Burası da ölçüm merkezi. Meteoroloji benim telefonlarımı da dinliyor diye düşünüyorum ben. Onunla biraz Onu sonra bir gelelim de. Ee, Çok üşüdüm dediğinde inadına daha da soğuk oluyor havalar. Ha, ondan tabii, tabii. Düşürüz, Zaten ha. stüdyonun sıcaklığının bizim özelliği var Yani dışarıyla 2-3 derece oynuyor Yani dışarısı atıyorum mesela 5 derecesi Stüdyo 3 derece 2 derece Stüdyomuz termosun tam tersi bir mantıkla evet, çalışıyor evet. Mesela dışarısı sıcaksa stüdyo daha sıcak İşte benim orada evet. bir, bugün bir teorim var bugün oluşan bir teori. Bilmiyorum. Belki öğleden sonra bu teori birden çürür. yani. <gülüyor> birden çürür. Bilemiyorum ama bu sabah, sabah da, aklına geldi. Yolda da olgunlaştı. Bu sabah aklıma gelen bir teori ve çok da inanıyorum buna. Meteoroloji burayı gözden kaçırıyor. Çok ve farklı, Balkanlara ne? bakıyor. Marmara'ya bakıyor. Ege'ye bakıyor. İşte batık kuzeye bakıyor. Ege'ye bakıyor diye. Aslında... Bizim Ege'ye bakıyor diyorsun. Vay <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> teori bir söyleyemeyim. Şey Allah'ım bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay, <gülüyor> <evet. gülmekten> yani. <gülüyor> Bana laf. De, değil mi? Ege dediğin. E, e, ya yani değil mi? Şimdi ben anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, radyo o stüdyoları üzerinden giriyor olabilir mi ya Türkiye'ye soğuk hava? Burası mı kaynağı yani? Evet. Şuradan üflüyor. Evet abi. Bütün Ankara'ya yayılıyor. Ya bence... Ankara değil bütün Türkiye'ye yayılıyor. ya bence Balkanlardan doğru. Oradan buraya bence bir boru i̇şte, hattı var. Balkanlardan Yok yok abi. yok. O, yok. Tam... Balkanlardan normalde girer. ...girer ama işte o gümrük işleri falan... ...herhalde uzun mu tutuyor nedir... ...buraya bir boru hattı çekilmiş galiba... ...çünkü buraya gelmesi de zaman alıyor ya... ...yani kaçak su kaba gibi... Değil. ...yani işte oradan buraya bence bir döşemişler... ...ne döşemişler diyebilirsin... ...boru döşemişler ve direkt bizim stüdyo çıkışı... ...buradan mesela direkt... ...Balkanlardan giriş yaptığı esnada... Aynı anda bizim stüdyodan da Anadolu'ya. Çünkü oradan gelip oraya gidinceye kadar soğuk hava etkisini de kaybeder. Bence Balkanların soğuk havası da bu stüdyodan gidiyor olabilir. Evet işte benim düşüncem o. E i̇şte tamam boru attı diyorum abi gelmeli gitmeli gelmeli gitmeli. Ben çok e, emindim. Senin bu boru attı açıklamana kadar Fahri şu anda biraz tereddüte düştüm. Çünkü yani orada öyle bir boru attı çekildiğini ben zannetmiyorum. Ben kesin öyle bir şey olduğuna kesin gözüyle inanıyor gibiyim yani. Ben o zaman madem boru hattı konusu açıldı. Bu petrol boru hatları var ya. Evet. Canım. Oradan şakır şakır petrol ne akıyor ya? Ne akmasını istiyorsun? Biraz şey değil mi o riskli değil mi? Millet orada emziklemez mi aradan? Sen o boruyu şey gibi düşünme. Bizim balkondaki o gider borusu gibi düşünme. Kalınca bir boru mu? Kalın bir boru. <gülüyor> bir boru. Ee, Orada da çok file olmaz mı peki öbür türlüsünde? Fire derken? Emmez mi onu beton bir boru yapıyorlarsın? Demir mi? Nasıl o? Abi nasıl bir boru? Lak lak lak lak diye yerden boru mu Malzeme bu? mühendisimiz hemen yanımızda. Böyle soruların için var. Ben mi? malzeme mühendisi olarak bu soruyu cevaplamak Borumuz istiyorum. ne Oktay? Beton mühendisi, plastik Ankara, mi nedir? Ankara'da e, su sıkıntısı olduğu dönemlerde Melik Kökçenin boy boy fotoğrafları vardı ya boruların içinde. <Gülüyor> Melik Gökçek'in sahabileceği bu boyutta bir boru düşündü. O kadar petrol lak lak geldi lak yapıyor. Geldi mi gözünün akıyor. önüne geldi mi geldi. gözetelerde? Geldi. 30-40 santimlik bir türeden bahsediyoruz. İşte artık sığdırabildiğin kadar. Öyle ölçü yani. Suyun akması işte ne bileyim e, kirli suyun akması borulardan Eyvallah. artıklı. Tamam yani su sonuçta ama... Biraz pahalı bir şey ya bu e, Doğalgazı da boruyla çekiyorlar Ege'ciğim Ona hele hiç gazın nasıl sıvılaştırarak mı getiriyorlar nasıl oluyor Al buyur o, buradan hiç... yak ya al buyur buradan yak Bu şeyler de kitap evlerinde Fıs diye üflüyor mu nasıl Çocuklar oluyor? için şey kitapları var Anne, ee, bu, nasıl nasıl çalışıyor? Ne? Ha, bu nasıl çalışıyor diye bir şey var Onu bence bir daha baştan biz gözden geçirelim Değişik bir program oluyor bugün yani Dün izafiyet teorisini konuştuk <gülüyor> Bugün doğalgaz taşınmasını konuşuyoruz Ben doğalgaz kamyon tercih petrol. etmelerini tekrar şey yapıyorum Kamyonlarla mı getirsinler? Daha mantık Kamyonlarla da veya otobüslerle diyorsun O da patlar O da patların ötesinde o da tehlikeli bir şey Geçim yani Sonuçta yan arabada benim petrol veya vesaire taşınması beni ben her zaman böyle tankerlerin yanından geçerken. Bir ürküyorsun değil bir mi? Bir rahatsız oluyorum ne yalan söyleyeyim. Ben hatta tüp kamyonlarının yanından geçerken bile rahatsız da oluyorum. Onda hiç yok gerek yok. Abi çünkü sonuçta onlar yani havalı, güzel de hava alıyorlar. Çünkü hep böyle demirden kafes şeklinde yapıyorlar. İçerisi rahat. Evet. Ha bizim stüdyo ha o kamyon kasası. Sağlam yapıyorlar demek ki, hayır. Evet, sağlam. Ben gürül gürül petrol akmasından rahatsızım. Hadi gaz evimize de öyle geldiğinden, onu biliyoruz da. Ege, konuyu petrol fiyatlarının düşüşüne bağlayacaksan, varil fiyatının 75 doların altına inmesi seni bu kadar rahatsız ettiyse, konuyu illaki böyle borularla taşınmasın, başka bir şey olsun, maliyetler yükselsin. Valla bunu... Bunu mu istiyorsun? En güzel, Oktay sana sinirli anlatır. Abi yatlar düştü bize gelişi hala pahalı diye anlatır. Evet ya şunu sinirlenmiyor musunuz abi? Bize gelişi dediğin en son bizim nihayetinde tüketici olarak mı? Evet gittiğin zaman hiçbir indirim i̇ndi. indirim falan yansımıyor abi. İndi, indi bayağı indi, indi. Ama yarın öbür gün biraz daha inecek. Yani herkesin beklenti söyle. Ama dünyada indiği kadar inmemiş bizde. Maalesef. biz de dünyada yani onu baz almıyoruz. Biz sonuçta hani dünyanın kıymetli zaten petrolün başka bir yerde duruyoruz. Bol yani çıktı petrol ya bu bu şey gibi düşünün ya. Biz öyle kullanıyoruz hakikaten de. Böyle çayın üst yaprakları vardır ya daha küçük. Evet. E, özel hasat filiz derler. Filiz mi filiz? Ha, çay filizi özel hasat derler falan derler. Biz de petrolün o kısmını kullanıyoruz. Böyle kaymak, üstüne, kaymak kısmını. Yasemin ya. petrolü severiz araba. O yüzden mesela en pahalı petrol. E, en pahalı benzin. Neden? Çünkü o kaymak kısmı nedir? kalitedir. Değerlidir, Değerlidir. kalitedir abi. Ve ülke olarak biz kaliteden ne vermiyoruz? Ödün mü? Ö ödün vermiyoruz. Ödün ödüyle diyecektim ödün doğru. Ödün, ödün abi ödün. Kesin, okay sen şeyi anlatır ödün mısın? Ee, ben o vurguyu yapamadığımda beyaz peynir var, beyaz peynir var. Onu, senin peynirin Pe ayrı, peynirin peynirin. peynirimiz ayrı. Petrol, petrole uyarlayarak Petrol değil ayrı, mi? iyi kaliteli Ya şimdi peynir. soruyorlar yani Norveç'te kullanılan benzinle aşağı yukarı aynı fiyat. Nasıl oluyor yani Norveç dünyanın en pahalı şeyi, peynir diyecektim benzini. Yani ama şimdi kimse kimseyi kendisiyle kıyaslamasın. Çünkü neden? Bu topraklarda kullanılan benzin ayrı. O topraklarda kullanılan benzin ayrı. ayrı. Ha. Oh be. İkna olun mu Fahir? Ben direkt şu lafından sonra üstüne gık diyene ben karşısında belirtim. Ben dün bülgeyi anlatıyordum. O ayrıyı bir 30-40 saniye uzattım. Hmm. Gene anlatamadım. Sen şöyle anlatsam. Normalde yayında olmasak ben de 30-40 saniye Oktay uzatıyorum. Oktay geliyor. iki eli kanda o saatler gelir. Valla bir şey anlatıyorum. Veya en kötüsü bir telefonla hallederiz. Telefonla konuşalım. Papa geliyor yarın. Papa geliyor bugün değil mi? Yarın mı? Hmm, bugün İstanbul'a geliyor, geliyor da yarın Ankara'ya mı evet, geliyor yarın acaba? Yarın Ankara'ya geliyor galiba. Yarın Ankara'ya geliyor. Ee, önce Anıt Kabre sonra da Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na gidecek. Ee, buradan e, Papa Bey'e kötü haberi vereyim. Ee, benim şahsi şovuma 4 bilet kaldı. Onun için geliyorsa yani hiç şey, hiç fark ettiniz mi? Dün hiç çırpınmadım gösterimi duyuracağım diye. Evet 4 bilet. Son 4 bilet. Mi? Son 4 bilet. Onlar da tık tık tık tık böyle köşelerde çürük diş gibi. Acaba şey mi o? Ya o zaman senin şovuna geliyor bilet bulamayınca az şeye gelmesin ya. Sıkıntı olmasın. Cumartesi benim. günü dükkana gelirsin. Ya belki... Zeka Vakfı'nın Zeka ve Yetenek Kongresi'ne gelmesin. <gülüyor> ona da geliyor olabilir. Doğru. Aa, yani ben ya? ona da değil de galiba belki de siz hep kendinize yontuyorsunuz da bence bir esnaf ziyareti. Çünkü gidince Aa, biliyorsunuz. Acaba sana mı gelecek Fahir? Galiba bana gelecek diye ben duydum ama tam da emin değilim. Çünkü yolunun da üstüyüm ben. Zaten Erdoğan'ın öyle konuşması vardı ya. papalondan etkilenmiş. Nereye? Esnaf gerektiğinde psikopostur dedi. Hadi, onu Orada işte esnaf gerektiğinde polistir falan filan diye. Ha, en son görüşmek için basına çok yansımadı. Ya. Psikopozdur dedi. Pis... Papa, o zaman esnafı da ziyaret ederim dedi. E, oradan da kimi ziyaret edecek? Seni gidecek yani ne güzel fayi. Biz boşuna şey yaptık e, hakikaten e, fayi. Çok, çok iyi, iyi buldum. Hadi üç, üç, üç tane şansımız var. Ben hiç şey diye düşünmüyorum. Yani kırk yılda bir papayla tanışma. Çünkü ben taha Vatikan'a kadar gittim çocuklar. Hı -hı. Maalesef yani o zamanki. Papayla görüşebilir de miyim mi? dedin? Görüşemedim. Görüşemedim. Çünkü pazar ayini vardı çocuklar. Ne, ne zaman İşi, biter diye sorsaydın? Onu. Sordum iki 25 buçuk saat acelem de var acelem de var e, çünkü daha Süeynirci'ye gidecektim birkaç şey alacaktım buzdolabı magneti alacaktım e, neyse dedim kısmet geldim ben not yazdım e, geldik meşgul müsünüz e, hayırlara vesile olsun tekrar Hayırlı görüşmek dileğiyle işte. diye bugün geliyormuş bu arada kısmet işte vallahi bugün geliyormuş bugün İstanbul'a geliyor o zaman bugün yok Ankara'ya gelecekmiş ya bugün geliyor olması lazım çocuklar bugün geliyorum Evet. anıt kabre gelecek ondan sonra da ee, o zaman bizim iş yaptı. Bu, senin... bu gece kalacak mı acaba? Kalmalı gelir canım. Nerede yani. kalır kalırsa? Fahin eski evin orada kalmıştı geçen sefer. Ee, Bütün evet. hayatı alt üst olmuştu Ama faen. şimdi saray var. Orada kalır herhalde. Yok sarayda kalmıyor canım. Niye abi bin oda var? Oda mı yok? Daha Çek... o tam şey bitmedi. Son 200 Bina oda mı? çekyat odasıymış zaten konuklar için. Oktay tam olarak şey oturmadı binada. Biliyorsun daha ısınmadı mı? Ya yani, ısınmadı. O şey ilk bina yapıldığı zaman o taze şey vardır Zor, ya, e, inşaatın külüdür. Nemi diyor. vardır, şey vardır. Daha onu Oldum detay. Ya, şey, Bu dünya şey sen son halini. Gördüm şey, gördüm. Çizlop çizlop dışarıdan pırıp öyle pırıp. tamam çilop gibi de e, oturmadı binada. Bina oturacak daha. Son 200 300 oda sır şapmış yerler daha. Hadi canım. Tabii e, tabii 1000 oda olunca Oktay ama hemen... sen ev gibi düşünüyorsun. Ben evet gör. ben hepsi ev tırlamıştır falan. Saray gibi düşün. Ev gibi düşünme anda saray gibi. Şu 800 oda falan mı hazır yani? 800 oda şey, 850 oda hazır. Yani evet öyle diyorlar. E tamam 800 850 odadan vardır bir oda papaya ayrılacak. Papa ya, ve ekibine ayrılacak. Ya vardır da Oktaycığım bina aynı. Yani yani, evinde bir odada inşaat olsa hala çağırabilir misin birinin evine? Papayı mı? E, tabii. tabii. Şimdi, bir tarafta papa böyle lap lap lap şey lap ustalar yürüyebilmiş. Şey ev evi görme. Tamam, papa yoksa ev görmesine mi geliyordu bizim haberimiz yok. Saray Bak, görmesine. O da olabilir ha. E çünkü evi tamamen göstermen gerekir. Şimdi geldi. Buraları da şey yapacağız işte. Neyiniz duvarlarda... eksik Allah aşkına söyle demiş. Hiçbir eksiğimiz yok. Siz gelin beraber yemek yiyelim demiş. Ev görmesine gelmede bir hediye alma diye bir şey var, var mı? Var Yurt dışında. E demek ki bir sonrakinde şey yapacak. Yani... Birkaç oda daha alınabilir hediye olarak. Belli ki çünkü o da seviyor ev sahipleri. <gülüyor> Size iki oda daha getirdik. <gülüyor> Hem de masrafsız size layık değil Nerede? ama Buyurun. ama bence şey böyle yapılabilir ya her odaya ayrı bir konset mesela bir tanesi Vatikan konsetti bir tanesi atıyorum ha. işte böyle hani her bütün ülkeye, ülkeler bütün ülkeler ve işte o ülkelerden gelenler oldukça da tak odası hazır yani ha mesela şeyden geldi ee diyelim. Arnavutluktan hmm. hop Arnavutluk odasını alalım. Şimdi sen yurt dışında değişiklik istersin. istersin değil mi yani işte o e, çünkü... Arnavut'u İtalyan odasını al mesela. Ya da sorarsın abi ya siz da... kendim ülkenizde gibi mi kalmak istiyorsunuz yoksa yurt dışında olduğunuzu ister gibi hangi yurt dışında neresi falan Zaten diye sorarsın bütün şeyler odaları. Dünyada herhalde bin tane ülke olacak diye bir şey yok Tabii canım yani 100 200 tane vardır ona göre değişik yapabilirsin diğerleri de farklı konseptler. <gülüyor> O zaman Konset saray diye şey yapsalardı. Kimsenin de bu kadar itirazı olmazdı. En son Papa geldiği zaman ikinci Jean Paul gelmişti galiba. Trafik. Ankara'da bir trafik alt olmuştu. üst olmuştu. Bakalım bugün nasıl olacak? Ne sadece siz trafik alt üst oldu. Bizim hayatımız alt üst oldu. Evimizi affederiz. Evimize gidemez olmuştuk. Ama e, ne yalan söyleyeyim güzel de misafirperverlikle güzel bir şekilde ağırlamıştık. Bizim dükkanın oraları nasıl? Mahallece. Aslında. Değil Hı. mi? Şimdi... Sayılmaz. Yani yollardan bir tanesi Eğer kasarsan çıkarsın bizim yollardan Niye nereye gidecek ya oradan İşte yani yakın diye bize gelir diye düşünüyorum ben bir tarafta o, Orada bir şey yok ya Orada uğrayacağı bir şey yok Anıtkabir'e gidecek ondan sonra Saraya gidecek, Saraya gidecek. Başbakanla orada, görüşecek Diyanet İşleri Başkanıyla görüşecekmiş Ondan, ondan sonra, sonra evet ayrı ayrı sonra görüşecek. görüşecek Sonra Öyle geceyi Vatikan Büyükelçiliği'nde Geçirecekmiş Vatikan işte. Büyükelçiliği o şey tarafında yukarıda, Birlik Mahallesi, Birlik işte. mahallesi tarafında Ha, geçen sefer de orada, orada, orada, de, orada de kaldı. Orada kaldı. Hep orada kaldı. Evime gidemiyorum abi dedim. Yarın sabah İstanbul'a geçerek Ayasofya Müzesi ve Sultanahmet Camii'ni ziyaret ettikten sonra Harbiye'deki Vatikan temsilcilerinin bahçesinde bulunan güzel serpme kahvaltı yiyeceğiz demişler. <gülüyor> Kutsal Rok Kilisesi'nde ayin yönetecekmiş ondan sonra da. Ee, aynı akşamda... Papa pa da yaşıyor pa be. Papa ondan sonra Bartolomons da bir araya gelecek. Pazar günü ise... Patrikhanedeki ayında hazır bulunacak. E bayağı burada o zaman ya. Bayağı Doğru bayağı şey bu hafta sonu tamamen kompili burada. Cumay'da izin alırım demiş. Üç gün bağlamış gelmiş. Şükür. Artık size yaşlı programı nasıl olur onu yavaş yavaş öğretmeye başlıyorum. Ay hmm, kadın erkek haberlerimi istersiniz efendim kestane'nin faydalarını mı istersiniz kestane'nin faydalarını isterim vallahi çünkü vallahi o kadar zor ki kestane çizmek Aa, hiç onu şey yapacaksın ben pazardan aldığım kadın şeyi hiç kesme onu çekişle çekişle vur vur vur kafasına vur kafasına oradan öyle at dedi ha doğru, çivi kullanmadan çekişle patlatarak mı çivi, çivi mi Aha. yani böyle çiviyle onu, çiviyle tavaya çakıyoruz. Efendim, artık biraz yağ koyuyoruz ve onu yemiyorsun. Öyle duruyor. Evet. Bir güzel oluyor. Çok, çok hoş bir dekor oluyor. Fosfor, magnezyum, çekişle, klor. Çekiçle şey yapmak kafasına vurmak daha zor değil mi ya bıçakla? Çekiçle kafasına Fır vurmak diye... mı? Zaten kafadan mütevellit bir şeyden bahsediyoruz. <gülüyor> yani. Yok teyzenin söylediği şeyi söylüyorum. Bıçak da kesmek daha kolay ya çekişle tek tek. Valla teyze çekişle. Çekiç de çekiş ayarını tutturana kadar 20 tanesini şey yaparsın. Zayi işte. edersin. Ev gibi düşünme sen herkesin. Yani onu ne yapacağını bilmiyorum ama çekiçte bu burada kullanılan şeylerden bir tanesiymiş. Ben bir kez tane alayım da bugün yağlı yapayım onu. İğrenç bir şey olsun. <gülüyor> yağlı yap bugün Kestane'yi. <gülüyor> ee, İzmirli sonuçta Ege yani. Zeytinyağlılarda kral. Soğukta yersiniz. Şimdi dönemi de geldi. Dönemi dediğim sezonu geldi. Fosfor, magnezyum, klor, kalsiyum, demir, sodyum, potasyum ve daha neler neler. Vay be. Ee, mineral, vitamin içeren Kestane fiziksel ve zihinsel yorgunluğun giderilmesini etkili oluyor. Ancak biraz sizi ne yapıyor? Şişiriyor, şişmanlatıyor. Ee, omega 3, omega 6 saymakla bitmiyor. Hala devam Kronan ediyor. Komana ee, ve Nadia Comanacci diyoruz ee, neyse hafızayı güçlendiriyormuş bol bol kestane yiyin eğer mesela bir çocuğunuz sınava girecek diyorlar ki işte pekmez efendim pirinç hayır efendim kestane özellikle yaz sezonu içinde ne yapıyorsunuz ee, herkesin artık evinde derin dondurucu var ne yapıyorsunuz kestaneleri atıyorsunuz çocuğunuza Ağzına tık tıkıyorsunuz kestane, kestane biraz da şey bir şey değil mi? Kalorili bir şey değil mi? Kestane. Biraz mı? Baya baya bir kalorili bir şey Niye o kadar kalorili şeyin şekerini yapmışlar ya? Keşke daha az kalorili bir şeyin şekerini e yapsalar işte O da o kadar lezzetli olur mu? Daha acaba? az kalorili bir şey dediğin kabak şeker. mı mesela? Bilmiyorum ki mesela Çünkü brokoli Çünkü kabağında mı? tatlısı yapılıyor biliyorsun Ben çocukken bizim o kadar çok kestane şekeri gelirdi ki Hiç de kıymetini bilmezdim Şimdi olsa mesela yala falan yutarım ya o yalamadan bir... yutmak ne? Zaten sen bir Kap şeyleri gibi. yalayarak mı? Yut... Öyle bir benzetme yani yaptın Hiç çiğnemeden. bir ifade kullandık ki Ege şey oldu. İçim kolu, bulandı. Kolu yani. kapandı yani. Aç... Duyamamış mısınız ya yalamadan yutmayı? Yo, yalamadan da. yutmayı biliyoruz de kestane için kullanınca. Çok biraz... bir arkadaşınız mı bugüne kadar bu teknik kullanın? Yok yoğun olarak teknik kullandığımız dediğin... bir şey değil. Yalamadan yutma hani teknik. Sen en son ne zaman kullandın? Çinli var mı? Bu bu sohbetten önce ne zaman kullandın en son? Yalamadan yuttum falan diye bir şey anlattın mı hiç? Ben ben her gün yalamadan yutamadan cümle de, kurarım Yaladı yuttu diye bir şey vardır O yemek nasıl vallahi hemen hepsini yedi Yaladı yuttu de, Yalamadan yutmayı artık nasıl yedi Yaladı de, yuttu normal yemek <gülüyor> Zevkle yedi Ama yalamadan, daha güzel bir şey yalamadan, yutan. yalamadan yutanlar Çünkü yutmadan önce yalıyor normal yemeği Tabi akşam bu, yemeğinde köfte yutlu. var alır mesela köfteleri güzelce böyle yağlarını yalar yalar yalar ondan sonra Sıra yutar. Normalde lezzetli olursa ama lezzeti, lezzeti üst seviyeye bir üst seviyeye çıktığı zaman. Bunu hiç yalamaya gerek yok ben hemen yutarım <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Yalamadan yutmak çiğnememek anlamına mı geliyor? Evet çiğnemeden yuttum yoksa öyle lafın. Yok değil yalamadan, yalamadan yutmak. Doğrusu yalamadan. yalamadan yutmak da. Çok yalamadan çirkinli bir tabir konusunda. misin? Yalamadan çiğneyebilirim. Çiğneyebilirim. Yalama dille yapılan sevgili bir sevgili şey ya normalde. Şu anda yalamadan çiğniyorum. Bakın, Yalama dediğimiz dil, şey, dil, yani, dilin teması halinde yalanmış sayılır. Geri çek dili. Dili geri çek. Çek dil, dilini geri. Çekiyor dili geri çekmeler. Tamamdır, çok çok Ve ısırıyorum. Yani mümkün. Rahatlıkla. Çok güzel bir teknik. Biraz zorlanacaksınız ilk başta bu tekniği uygularken ama alıştıkça e, bu Yalamadan teknik... yutmanın tadına siz de varacaksınız. <gülüyor> evet. E, kestane ayırdığımız e, sürecin burada sonuna geldik. Ne yapacağız? Kestaneye yiyelim mi? Yemeyelim hafıza, mi? Ye, Her ye. şey faydalı dedi ama dedin sonra. Şişiriyor dedim. Ye, ha, hafızan da şişiyor. Bünyen de şişiyor. Değil Öyle mi? O zaman dil gibi ye mi? Kilo ile hafıza birebir ne orantılı? Kilo ile hafıza satışlarımız <gülüyor> başlamıştır. Doğru orantı. Okta gittik, kilo hafıza yedik. Ondan sonra sinemaya git çektik yem. Gitmesin. <gülüyor> o zaman deve kuşu konusuna geçelim. Deve kuşu habere. The Economist yasaklar. Aa, pop, ama egeciğim 25 sene öncesinden, da, 10 sene öncesinde tamam, kararı öyle. alındı bu Özür programda. Özür diliyorum. Tamam. Allah Allah ya. Evet onlar kapandı. Ekonomi ee, dergisini biliyorsunuz. Ekonomi değil okta ekonomi. Hayır. The ekonomi. Ekonomist Doğru mi yani. ekonomi ben ekonomi diye dergi bilmiyorum ya. Du Eko ekonomist, ekonomist ha. Ne ekonomi Ekonomist. ekonomist. İktisat ya da iktisat dergisi <gülüyor> yani. İktisatist. E, i̇statistiklerle e, bir şey saptamış ortaya koymuş. 2500 yılında e, dev boyutlu ve 1.8 ton ağırlığında hindiler olacak çevremizde. 1.8 tonla Gulu gulu gulu diye gezen. Ben de gördüm geçenlerde onu. Yani o dev boyutluya gelmeden de hindinin şöyle bir 50 yıldaki gelişimiyle ilgili o bir şey ya. Tavuktu ya. Senin tavukta, dediğin. Tavukta da durum böyle falan diyordu abi. Aynen. Vallahi net bunlar. net vermiş rakamları. 1929 yılında ortalama bir hindi 6 kiloyken şu anda 13-14 kilo civarına çıkmış. Hı. Böyle giderse bu tip beslenmeye devam edilirse çiftliklerde biliyorsunuz yetiştiriliyor evet, hindiler. Evet. Böyle giderse 2500 yılından sonra Dev hindilerle Aynı yani ortamlarda bulunacağız Bizim yaşlılığımızda olarak. da biz şeye, Danaya gireceğimize hindiye girebiliriz Çok yani, güzel girerse tabi... 450 kiloluk bir hindiye hep beraber değil mi Hindi 4. de sana girebilir yalnız Evet işte orada. onu evet. diyecektim yani, O büyüklükte hindi ne yapacağı düşündüm, düşündüm 150 yıl sonra insan boyuna zaten Ulaşıyor Ondan sonra 5-6 bin yıl içerisinde de ee, şey olacakmış. 5 bin yani, değil ya 2500 yılı dedi. Nokta şurada biz 2000'leri yaşıyoruz. Niye böyle şey yaptın? 5000 Yok yok yıl... 6000 yıl içerisinde de cüce olarak görülebilecek görebilecekmiş dünyayı. Yani bayağı dünya mesela bayağı uzaydan be. çekilen fotoğraflar var. Dört tane Hindik sayılıyor mesela dünyanın üzerinde. Ekonomist dergisi tabi evrimle ilgili bir şeyden çok. 60 senede böyle olduğuna göre <gülüyor> değil mi? <gülüyor> Do doğru orantıyla tabi oran orantı yapabiliyorlar. Ekonomistlerin en başarılı, en büyük olduğu. esprisi bu. Oran orantı. Mesela sadece Amerika'da 250 milyon kadar aşırı gelişmiş Hindi. Aşırı gelişmişin boyutunu bilmiyorum ama aşırı boyutları çıkmış Hindiler değil hapiste hapiste mi? Hapiste bu Hindiler body yapıyorlar. Filmde Tabi git Louisiana Body Eyalet Body Hapishanesi'ne o hindileri görse. Yılbaşından önce çıkmış olmasa da. Ve onu nasıl keseceksin Dün ya? Thanksgiving'di ya o yüzden şey. Evet öyle bir şey vardı Bir da. hindi haberleri oldu. Demek ki o zaman da hiç böyle 50 bin tane hindinin şey yapılmasına gerek yok. Bir hindi şey yapılacak ama hindinin de neresi mesela bazısı göğüs sever bazısı. Hindinin da dergisi yani bu... bir baba hindi. Evet e, bir saati çok erken kapatıyoruz Sevgili dinleyiciler saat sonu olmamasına rağmen Sadece Saat olmasını değil e, 15 yıldır sürdürdüğümüz yayıncılığımızın Da sonuna geldik e, Keyifler olsun diyoruz O zaman ben keyfinizi yerine getirecek güzel bir haberle <gülüyor> Bitireyim Buyurun. de bu saati e, Amerika'da çocuk sahibi olmak isteyen e, Bir Angelina Jolie hayranı ee, güzel Yıldız'a benzeyen... Angelina benze Jolie'nin çocuğunu evlat bilmek <gülüyor> Vallahi Bir tanesini alabilir miyim? Ee, güzel Yıldız'a benzeyen Güzel Yıldız burada kimi temsil ediyor? Angelina, Angelina Jolie'yi. Jolie. Ee, güzel Yıldız'a benzeyen yumurta e, yumurta donörü arayışına girdi. Ee, hatta kendisine de teklif götürmüş. Ha, erkek Angelina, mi de bu hayranı? Bilmiyorum artık. Erkek herhalde. Yumurta aradığına göre Evet, kendisi yumurta yumurtadan arıyor. anlaşılıyor mu ya? Ona benziyor diye. Yani bu, bu yumurta aynı Angelina Jolie diye Bilim yumurtadan anlaşılmaz da şey diyorlar Yani, yani anlaşılır Dönör buysa yumurtada mı? Yumurtası da, da güzel olur diye Mesela bazen şey tavuktan yumurta alırken tavuğa bir bakarım tavuk mu diye Bir yumurtasına derim ki ya, bunun yumurtası yenir yani gider ee, Yani bu ben olsam Brad Pitt yerinde döverdim bu adamı Bir yumurta karşılığı 30 şey dolar Şey demeye yediyorum. getirmiyor mu Yani sizin de yumurtanızın aynısını alırıyoruz Bulamayacak gibiyiz ne yapsakız <gülüyor> ne pis adammış ya. Ve o aynı <gülüyor> o pislikten bu adamın konuşması. Vallahi Ege, yani adamı, adamı canlandırdın, iyice bir pislik yaptın. İki yani. cümlede 4-5 tane sinirlenecek şey var adamım. Vallahi adama. ya. Vallahi ben ben sinirlendim ya. Yani. Bırak be müsaadenizle ben kendisiyle görüşeyim diyeceğim. Ama 30 bin dolar bir yumurta yani ki bence bir yumurta 30 bin dolar. 30 bin, bin dolar mı? 30 bin dolar. E, e, tabii tutar, ben 30 bin dolara kadar çıkabilir <gülüyor> <gülüyor> Angelina Jolie'nin yumurtasını mı alıyorlar? Yok Angelina Jolie'nin yumurtası e 30 Benzerine dolar? 30 bin dolar Benzerim. Ama mesela gerçekten sen Angelina Jolie'nin yumurtası bunlar diye dersen O organik sınıfına girer Çift sarıldır bir tane. Yani Ve onları <gülüyor> 35-40 bin. bin dolara kadar Benim tahmin ediyorum para Rahat. verilebilir yani iki üç tane verseler. yumurta dolar. ya her zaman kıymetli. Dondur onu 100 yıl sonra sat. Kim bulandı Benim bir insan yumurta. Hakikaten ya bir insanı yumurta olarak görmemek lazım. O zaman şarkılarla devam edelim. Zaten yumurta yemekte tavuğun dişildiğini sömürmektir. Ben yemiyorum artık. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern Sabahlar Full cool Kids radyonuzdaydı modern sabahlar Devam ediyoruz sevgili sana severler 9-13 oldu saatimiz Başınızı şişirmeyelim efendim, e efendim bu saat içerisinde Ne vereceğiz e Pepper Jam'dan pizzalar vereceğiz evet, Sizi unutacağız <gülüyor> <gülüyor> Evet vereceğiz de neye göre vereceğiz onu da zaman göstereceğiz Liyakata göre vereceğiz tabii ki Böyle memleketçilik hocam. yapmayacağız Bugün Trabzon'lara veriyoruz falan değil ve bir yarışma yapacağız orada hak eden. kim Kimi tanıyorsunuz falan gibi bir şey yap. Ama o da liyakat olmuyor. Tanıdık aracılığıyla verebiliriz. O da, o da olmaz. olmaz. Uygun olmaz. Uygun olmaz. Evet. Belki bir soru falan sorabiliriz ya da bir konu açabiliriz. Mantıklısı o. Kimsenin bir şey evet, deme durumu evet, olmaz evet, Sorumuzu evet. sorduk cevabını aldık. DNA'yı keşfeden James Watson biliyorsunuz. Hı hı. 1962 yılında e, Nobel ödülü kazanmıştı kendisi. Yani Watson diye geçer. DNA sonra dükkanları açıldı onun. Hı hı. Farklı sektörlere girdi. Neyse. <gülüyor> ee, ödül için hazırladığı konuşmanın el yazmalarını el ve yazmaları Nobel he. ödülü madalyonunu 4 Aralık'ta açık arttırmayla satacak. Ha şey mi? Durumu mu yok? Ee, yok. Onu da ben bilim dünyasında kullanmak istiyorum. Biraz paraya ihtiyacım var demiş. E i̇şte durumu yok. Yani. Onu bilimsel olarak açıklamış ama durumum yok demeye getirmiş. Bilimsel durumum yok mu demiş, Octay. Hmm. Bilim, bilim şey, dünyasına vereceğim o parayı demiş. DNA'yı buldu e, ve şey dedi. Ya yani, yat ya DNA'yı bulmuşsun yat işte. Yat yatışa geçmiş zaten DNA. Çünkü her DNA'dan para alıyor olması bir lazım. Bir sarmalı buna çalışıyor Watson'a. Bu herkesin bir herkesin bir Watson'ı var seninkisi Ena var. <gülüyor> altınmış bu Nobel Nobel'in verdiği şey. E Nobel, canım, Nobel canım, ödülü çamaşırı. şey yapmaz Madalyon zaten milyon dediğin, dolarlar veriyor. Böyle Ataliye e, gibi düşün. He, büyük kallavi bir şey mi büyük, yoksa böyle sembolik bir, şey. bir şey mi? Yok, yok. Manevi değeri daha yüksek Büyük bir şey. Ee, üzerinde böyle bir e, Nobel var. Nobel var. Bay Nobel. Ee, Kalıncama ve şey içinde veriyor. Ön tarafında Bay Nobel, veriyorlar. arka tarafında Bayan Nobel. Bay bayan Nobel. Hoş geldiniz. For English press nine. Thank you well. Diyor kutuyu açınca ondan sonra o sonra çeviriyorsun falan filan hiç öyle bir şey yok. 9 yok, bir şey yok. 3,5 milyon dolara satılması planlanıyormuş bu madalyonun. El yazmaları da 300-400 bin dolara gider abi demiş. O gitmez zaman, abi ben öyle söyleyeyim. Hmm. Ben onun olsam o kadardan gidiyorsa el yazması otursun zaten şimdi ne işi var onun? Yazsın elden bir şeyler. Ha, bir daha mı Bu deneye bulurken aldığım notlar. Böyle bir kağıda önce bir bu sonra açar. Temize çeksin güzel. Bence... Eskiymiş gibi gösterir. Niye canım hayır normal şey temize çekilmiş hali olduğunu da daha Yanmıyordu. eskisi de var temize çekilmiş hali de var der. Bir şey söyleyeceğim. E, eskisi mesela pahalı, yenisi de ucuz. 50'den versin. Olur mu canım? Fotokopisini te... 20'den Temize çekilmiş hali çok daha bence kaliteli bir şey. Ya. Ama o kandırmak olmaz mı? Kandırmak değil otağı adam. Kandırmak Adamın... olur abi. Neyi kandırıyorsun? Temize çekilmiş hali de, satıyorsun? Temize ne zaman çektin diye soracaklar. Onu Yeni sayı, çektim diyor. Bilemem ben nereden hatırlayayım. Kaç elli bin tane işim var. DNA'yı buldum. RNA'yı <gülüyor> buldum. Ribo... Neler neler buldum ben ya. Yani. Ribo dedim. Hayır. Ribo, ribo nükleic nükleic asit, asit DNA da. De, de rahat ol. DNA'nın açılımı neydi? Ne nükleik asit de? Deoksio. Deoksiribonikliği. Deoksiribo. Deoksiribo. Voo diye Ohohoho. böyle bağırmış ve bu şekilde satacakmış. Kendisine başarılar diliyoruz. Bir diğer bilim dünyasından haber. Müsaade ederseniz onu da vereyim hay, hay. Psikoloji ve radyoloji bölümü profesörü. Hangi üniversite? Stony oh, Brook güzel. Üniversitesi. Birbirinden hiç alakası olmayan. Iki. Evet. Evet. Ee, Üstüne bir de radyoloji okuyacağım demiş. Profesör Turhan Canlı. Türkiye'den bir Türkiye'den hocamız. Türkiye'den katılmış. Stony Brook Üniversitesi'ne depresyon hakkında bir takım şeyleri var. Depresyonu şeyde filmde mi görüntülemiş? Vallahi aslında psikoloji ve radyolojiyi birleştiren en güzel şey. Bakın efendim kafanın burasında siyah siyah depresyonunuz görüküyor. Zaten şey demiş yani depresyon tıpkı bulaşıcı hastalıklar gibi parazit yoluyla insandan insana bulaşabilir demiş. Ben demiş bunu buldum. E, parazit dediğin de. yani mesela şimdi ben de hani öyle bir şey var. Parazit Birisinin yani. Depresif olduğu anda onun Herkesin enerjisini emmesi Falan bütün ortamı depresif hale Getirmesinin ötesinde Ben depresyondayım benim bardağımdan Fahir içti evet. Al buyur sana en ne güzel şey Galiba Ege'nin bardağında içtim Sabah ya. gayet iyiydim de sonra Ege'nin bardağından içince bir içim bulandı Valla Turan Hoca öyle demiş Bilmiyorum bu ne demiş Depresyon parazitik viral veya Bakteriyel enfeksiyon sonucu oluşabilen Bir hastalık demiş. O yüzden de demiş bulaşıcıdır demiş. Aynı belirtiler gösteriliyor. Bu hastalığa e, yakalananlar depresyona girenler. Büyük Aa, kişi... Şey gibi mi dedi acaba biz yanlış mı anladık? Vücutta böyle bir düşme olduğu zaman depresyon bir anda nasıl vücut zayıf düşünce nezle grip falan oluyoruz. Depresyonda o hazır zayıf düşmüşken giriyor mu? Nasıl anlamadım oktav. ben sorunu. Vücuduna giriyor mu oktan? Direnci düşmüşken. Tabi giriyor işte giriyor. Da, daha doğrusu başka bir hastalık giriyor. O mu şey yapıyor? Vücut iflas etmişken bir taraftan da moral men var mı bozuluyor Sadece depresyondan dolayı böyle oluyor demiş. Yani mesela nasıl grip olduğunda halsiz olursun yataktan çıkamazsın. Evet. Bunda da demiş. Aynı demiş. Aynı virüs, viral veya bakteriyel enfeksiyonun sonucu demiş. Bu demiş. E, o çok güzel bir şey demiş. Tedavisi antibiyotik mi? <gülüyor> Depresyonun Tedavi... tedavisi antibiyotik veya fitil mi? Ne, ne? Yoğurt diyorlar. Teda hemen tedaviye mi geçtin? Hayır. E tabi bir... abi sonuçta teşhisi koyduk. Tedaviye başlamıştık mamız lazım bir an önce çünkü erken teşhis önemlidir Ay, bu depresyonda. Bu şimdi depresyondaki insanların bir şeyleri zaten böyle insanlarla ilişkileri bozuluyor. Yani bir yalnızlık var bir taraftan. Bir de şimdi bunlar mikrop saçıyor diye iyice yalnız bırakacağız. Evet, daha öyle, kötü olacak. Böyle bir şey var bunun. Ay ya. hiç gelme yanıma. Evde çocuk var, ona da depres Ay, Ama maske falan takabilirsin. Çocuk. Depresif çocuk da ne güzel yani. Dünya nüfusunun üçte biri depresyonalmış şu anda. İyi. İşte biri mi? Ha. Yani Nasıl nereden baksan, 2 iki, iki buçuk milyar adam dan insan birey işte biri depresyona yol açan bu virüsü taşıyormuş. Ha taşıyıcı ama taşıyıcı e, işte şey değil. olduğu zaman biraz düştüğü zaman hop e, depresyon hop açığa ondan çıkıyor. Sonra, evet, açığa çıkıyor. E, depresyon aşıları olsun o zaman. Nasıl grip aşısı oluyor? Ne güzel olur. Ha, Önceden hafif bir Tabii. mutsuzluk. Sev sev edilecek. Sevgilin terk etti. Aşı <gülüyor> şey yaptırmıştım ya yola açık olsun keyifler olsun diye ayrılırsın mesela. Gülerek, dostça. Hmm, vallahi hastalık gözüyle, bulaşıcı bir hastalık gözüyle bakılırsa tedavisi için koruyucu ilaç geliştirilebileceğini de söz üzerine eklemiş. Yani Aşır. şu anda bir şey yok. Ya bak ben yani söyleyeyim. Aşı olabilir. Ay depresyon aşısı. Herkesi şey yapacak ben... yani Rahatlatacak yani. Her Facebook bir... düzelecek ya. Şey şey, ben ferahçe şey edecek. Ay sil baştan yerine hep oyun havaları paylaşıyor insanlar. O da bir şey olmasın yalnız ya. Dost tutturununa kadar. Bir dünyada genel bir mutsuzluğa yol açmasın. Bence sanat... enerji vardı o alındı. Niye? Dünyada enerji hiçbir şey olmadı. Bir neşe vardı. O neşe gitti. Niye? Aşı aşı bulundu ya abi. Öyle biri benim bana gelip böyle derse bu ağzını şey vurma. Kırraycı yani, sanata yetenekli Sıkılır. olduğu fark edilen çocuklara çocukken plasebo yapacaksın ama gerçek aşıyı yapmayacaksın. Çünkü birkaç kişiyi feda etmemiz lazım ki bu depresyondaki sanatçılardan güzel iş çıkıyor. O da bir gerçek. O He, da çocukken mi yapacaksın? Tabii çocukken onu buna yapmayın. Aşı. Bu kendini harcasın ama bize de iki tane güzel şarkı kalsın diyecekler mesela. Şimdi mesela Kurt Cobain. Bu adam depresyonda olmasaydı ne nirvana olurdu. Belki Cobain inşaat diye küçük tadilat işleri yapardı. Tıkır tıkır evinin parasını götürür Cobain dekorasyon tadilat <gülüyor> dekorasyon <diyor. gülüyor> taahhüt limite şirketi e olsun hayırlısı olsun ne diyelim. Hayırlısı ya olsun oğlum. O kadar Kurt Kobe'nin dedim bari Kurt Kobe'nin çal. Sabah sabah bir Nirvana ya şey yapalım. Hadi çalalım ya. vallahi ya. Çünkü arada çok disko şeyler dinledik. Kulağımızı evet, temizlememiz yani. lazım. Başka haberler Oktay? Bir de bal haberi var. Bal haberleri. Aa bal çok önemlidir. Amerika e, bal ihracatı Türkiye'den e, 3 kat. 3 yılda 10 kat artmış. O yüzden de e, Amerika'daki e, bu balı alanlar... Ne oluyor bu kadar nasıl bal var ya falan diye böyle bir kafaları karışmış. Sonra bir bakmışlar Türkiye'den gitmeyen ballara da Türkiye'den Türk balı bunlar deniyor. Ondan sonra resmen bizi bal gibi kandırdınız diye resmen açıklama yapmış Amerika. Ne bunlar balı biz başka ülkelerden Çin alıp. Balı. Ha, Çin balını mesela alıyoruz. Çin balı sanki Türkiye'den gitmiş bal gibi. Çin Fer balı bal. balların ferrarisidir. Diyerek ee, satılıyormuş. E ne olacak canım? Amerikalılar yani ne ne oluyormuş Türk balığı? Biz yıllardır Türk balığı yiyoruz. Ne oluyor? Türkiye'den yani? gelen balığa şüpheyle yaklaşın, almayın, satmayın dierek e, boykot bakalım, Boykot, boykot bo çağrısı yapılmış. Ve, ve Black Friday öncesinde böyle bir açıklamanın yapılmasını ben manidar. Sondere Bugün Black Friday değil mi? Evet, <gülüyor> Black Friday başladı. Black Friday başladı. Hepinize, hepinize. hayırlı uğurlu olsun. Hadi bakalım. Bu Türkiye'de de bazı şeyler şey yapılıyor. Bizde bir yavan, yavan duruyor da yani. Black Friday. Bir takım malzular Black, Black, Black Friday ne? Friday, Friday ne, ne? Black ne? What is Black? What is Friday ya? Buna this is Black. This is Friday. Thank you. Kanap. En güzel, güzel O zaman bir de Black çalalım onun akabinde. Ohh yani şey. Bir de Friday. Ama çok güzel I'm şarkı. In love. Friday I'm in love. Bak Black. Evet. O arkasından A Friday, Friday I'm, in I'm in love. İşte güzel Black Friday. Nirvana <gülüyor> ile neşemize neşe katıyoruz artık burada nasıl neşeyse. All apologies. Nirvana radyonuzda, modern sabahlar, Bo modern sabahlar, modern sabahlar. Jefferson Airplane radyonuzdayda, somebody to lovela, modern sabahlar devam ediyor. Sponsorumuz Pepper Jam'den iki kişi yemek kazanma şansınız var sevgili dinleyiciler. Her Cuma olduğu gibi harika pizzalar yiyebilirsiniz. O güzel atmosferde sevdiğiniz birisiyle güzel dakikalar geçirebilirsiniz. Yapmanız gereken bugünkü yarışmamızda başarı göstermek. Zorlu da bir yarışmamız olduğunu zannediyoruz. En güzel göründüğünüz bence bu fotoğrafta çok güzel çıkmışım dediğiniz fotoğrafları konuşacağız. Telefonumuz 210-30-30 Twitter adresimiz atmodernsavallar. Yani o fotoğrafları bize gönderebilirsiniz. Biz de yorum yapabiliriz. En güzel çıktım fotoğraf bu. Hmm. Diyerek. Hmm. Aynen abi. Aynen abi. Şimdi ama yani e, arayıp da şey mi yapsınlar? Şu fotoğrafta şöyle Şurada şöyle. Şurada çektirmiştim falan diye. Şurada çektirmiştim. Neden burada... güzel? İşte şöyle bakmışım falan gibi şey. Benim mesela bir zamanlar en güzel fotoğrafım olduğunu düşündüğüm bir fotoğrafım vardı. Lise yıllarında çekilmiş. Sonra geçen yaz bir baktım o fotoğrafa. Kafamda güneş gözlüğü var. O kadar kafamda <gülüyor> dediğim ki... gözünde değil, kafamda. değil, kafama kaldırmışım. E ama o bir şeydi. Böyle. Ama o bir şeydi. Bir dönem o hala da var zaten. Hala koyuluyor da. Hala onu... koyuyor. Ne koydun kafana? Güneş gözlüğü koydum kafama. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz İrem Hanım? Teşekkürler <gülüyor> Ege Bey. Ne yapıyorsunuz? Ama esiri gerçekten iyiydi. Göster öncesi. Bir kez daha pişman olmadım bilet aldığım için. Teşekkür aa bilet aldınız mı? Bilet, bilet al. Al. Kaç <gülüyor> tane aldınız İrem Hanım? Bir tane. Bir ta <gülüyor> Ay tek başınıza mı gidiyorsunuz? Aa, <gülüyor> evet, aa teşekkür skandal. Teşekkürler. Aa, orada şey yaparım ben size. Birini buluruz merak <gülüyor> No, Beyefendi, öyle bir diye... isteğim yok zaten, ben tek başıma eğleniyorum. gerek yok. Az önce Ege Bey diyordu, zaten Ege, Ege Ege efendim, sonra, hemen sonra Beyefendi'ye, beyefendiye, beyefendiye döndü. Beyefendiye İrem Hanım, en güzel fotoğrafınız hangisi? Yani birkaç tane vardır da, en en en en en Yani en güzeli, geçen gün okulda çay içerken kahkaha atıyordum, arkadaşım yakalamış o fotoğraf. Gerçekten kameraya bakmadınız fotoğraf yani. Haberiniz yokmuş Bakmadım. gibi çekilen bir fotoğraf. Hayır, haberim yok zaten. İşte Teknik, tamam. Yani mükemmel. Olsa da olmasa da öyle deniyor ya haberim yokmuş gibi. Onu, Aa, biz, evet, evet, evet. onu bize yani, yollayabilir misiniz İrem Hanım? Tabii hemen Twitter'dan şey yapabilirim. Peki İrem Hanım şey ne derler hemen kullandınız mı sağda solda Facebook'ta Twitter'da? Tabii ki hemen anında. Güzel fotoğrafı değerlendirmek lazım. Artık tabii duvara ki. asmıyoruz. Peki hiç evde... Basılı fotoğrafınız var mı duvarda vardı çerçeve içinde? <gülüyor> Yok canım ne münasebet. <gülüyor> ne demek ne münasebet ya o kadar da sapık değilim gibiye geliyor yani. Evet ya? sen ya o koymaz mısın kendi de... fotoğrafını? Ben söylemiyorum. Ben de bu dünyada yaşıyorum bu evde benim de özenmiyor musunuz böyle filmlerde Yaşamadım. falan olur ya böyle şeyin üstünde komidinin şifon yerin falan filanın üstüne Vallahi böyle. Valla real bir dünyada yaşadığımız için ben pek gerek demiyorum siz real dünyada yaşıyorsunuz. Biz evet. e, bambaşka Biz ben, ben hayatlar sahte yaşıyoruz. bir hayat kurdum demek ki kendi böyle. <gülüyor> ya ben de öyle ya. içinde bir hayatım var. <gülüyor> <gülüyor> kahkaha evet, atarken efendim. bakmadan fotoğraf çekerken, diye... çay içerken, evet, çay içerken. çay içerken ve kahkaha atarken. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek ben üzere. Saygı duyuyoruz. Benim bir tane de okuldayken çekilmiş bir fotoğrafım var. Bu fotoğrafçılık yapan bir arkadaş vardı. Böyle elinde makineyle dolaşıyordu. Hmm. ...gel seni çekeyim falan dedi. Ben de böyle e, diye bir poz verdim böyle Hı -hı. saçma sapan. Sonra adam onu basmış getirmiş böyle o tam kabakların şeylerin uçuştuğu dönem var ya Hı -hı. böyle arkada onlar sis gibi falan inanılmaz bir de kocaman basmış siyah beyaz. Hı -hı. Ben bir üzüldüm onda keşke lütfen bir poz verseydim diye. Vallahi benim en güzel fotoğrafım şey ya Utku'nun çektiği Utku, çekti, Utku Demirsoy'un çektiği. evet o çok güzel fotoğraf hakikaten, hakikaten. çok çok başarılı. Her, yıllardır da kullanırım. Yüz fotoğrafım. Yüz görümlü diye geçen e, Güzel fotoğraf yani. Arada yani ben böyle fotoğraflarda çok çirkin çıkıyormuşum diye düşünürdüm hep. Ta ki foto o fotoğraf çekilinceye kadar. Demek ki çeken. Çekene bakarım bir fotoğrafçı mı diye. Bir de fotoğrafa bakarım. Fotoğraf. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ben Sevkan. Sevkan hanım, hoş geldiniz. Ha? Sevkan, Sevkan hanım. Çok güzel. Hemen bu soruyu alıyorum zaten. <gülüyor> zaten şey... ben de bu soruyu beklediğinizi düşünerek anında hazırlıklı olduğunuz istedim. yerden başlasın Sefkan. sohbet edelim. Evet, çok alıştım bir cevap vereceğim. Anlamını bilmiyorum. Lakin şöyle bir şey var. Abimin ismi Tarkan. He. Annem yıllar önce e, işte Almanya'da bir fabrikada işçiymiş. O zaman çalışırken günlerce bana hamile olduğu dönemde ismini ne koysak ne koysak ne koysak diye düşünürken abim uygun olsun diye sevkan koymuşlar. Tamamen bir kafiye meselesi yok. diyorsunuz yani. Aslında evet. madem böyle için içinde bir Almanya dönemi de var size şunu söyleyebiliriz çok güzellikle. Sevkan yine geldi buraya Hakkımızı arayıp sormaya <gülüyor> Geride kalanları uyarmaya Beraber <gülüyor> olup karteli <gülüyor> kurmaya 25 yaşında 100 binlik binli araba Nereden geldi bu, geldi bu para En <gülüyor> sorma Anlamazsan <gülüyor> kafalama sorma Yaşadığın <gülüyor> yeri tanımıyor <gülüyor> Sorma El Fentango Anladım, İsterseniz Sevkan Hanım bundan sonra bu soruyu sorana böyle cevap verin Uzun uzun <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Artık isminin bir anlamı var. Yani. Hiç bunu düşünmemişsin. Evet e, kesinlikle böyle. Çok teşekkür ederim. Acayip mutlu oldum. Yani. Yarışmayı falan boşverim. Bence burada bitirelim. Sevkan Hanım <gülüyor> bir daha soranı. E, şöyle dersiniz. Yeniden gelen karteli kuran anlamı var. var dersiniz? Tamam. tamam. Çok teşekkürler. Bazen zorla bir anlam uydurmaya çalışıyorum. Hani karşılıksız kalmamak için. İşte kan insanın özü, özünü sevmek falan gibi ama olmuyor yani. Şey Yeniden gelen evet, karteli yani. kuran anlamı var. Bu Buyurun efendim. Evet. Ee, en, evet, güzel en güzel fotoğrafı nasıl? Bir kere tamamen tesadüfi fotoğraf ama poz verdiğim bir fotoğraf. Hı -hı. Ben e, drama e, liderliği yapıyorum kreşlerde. Hı -hı. E, drama fotoğraf... liderliğime bir liderimle mi, evet. mi görüşüyoruz şu anda? Bir lidersiniz bizim nazarımızda. Drama Çok liderliği teklif. nedir? E, ayıptır sorması. Drama liderliği aslında şöyle... E, biz çok öğretmekle ilgili bir iş yapmadığımız için dolayısıyla öğretmenlik diye kullanmıyoruz ama birazdır ama öğretmeni diye de biliniriz. E, lider olarak tanımlanmamızın sebebi de işte doğaçlama sürecinde biraz süreci başlatan kişi ara sıra manipüle eden kişi olduğumuz için liderlik e, daha tercih edilen bir şey e, yaptığımız işedir ama lideri hani. ...ama e, okullarda bilinen ismi... ...drama öğretmeni olarak öğretmeni anlaşıldı bilinen... ...ama çok uygulamada yaptığınız şey liderlik... ...yani şey yönlendirici... Evet, evet. ...peki evet. o sırada şey mı çekilmiş yaptım, fotoğraf? E, burada... ...şimdi Kültür Bakanlığı kreşindeydim bir gün... E, ...Atatürk Kültür Merkezi'nin içindedir... ...buranın kreşi ve bir prefabrik... dışıdı e, işte yalıtımı yapılmış... ...sam e, bilmiyorum o sistemin adı ne... ...panjur gibi görünen bir yalıtım vardır ya... Hı hı, evet ...öyle bir dış yalıtım var... Onun tam önünde Türk kahvesi içerken güzel bir kaşı montun ve güneş gözlüklerimle çekilen bir fotoğraf. Hatta şey çok fazla yorum almıştım. Çok beğendiğim için hemen yayınlamıştım. Çok nadiren güzel çıkarım fotoğraflarda. Güneş gözlüğü reklamı ya da kahve reklamı için çok uygun olduğu, dergi için çok uygun olduğu falan böyle yorumlar almıştım. Şahane bir fotoğrafta. Yani orada anlıyoruz ki <gülüyor> çay kahve içeceksin fotoğrafta. İki fotoğrafta da bir çay kahve durumu var. Evet. Sevkan Hanım kimse... çok sağ olun. Geç yapılan hiç sanırım şey öyle. Ya yani objektife <gülüyor> yansıdı o. <gülüyor> biraz zorladım ama öyle. Çok teşekkür Peki, ederim. Teşekkür ederim. Hayır, sekalım. Peki çok fotoğraf geldi dinleyicilerimizden önce Zeynep Hanım gönderdi içimdeki Japonu keşfettiğim zaman diye bir fotoğraf göndermiş. Hemen o fotoğrafı da isimlendirmek lazım. İçimdeki, i̇çimdeki Japonu Japon keşfetti. İçimdeki Japon. İçi dışına yansımış. İçimdeki Japonun dışına yansımış Zeynep Hanım'ın fotoğrafta. Öyle bir kimono'lu fotoğraf. Aa, Hı -hı. kimono. Ondan sonra Meltem Hanım habersiz doğal koparken çekilmiş demiş. Şarkı hür doğdum, kalabalık... hür yaşarım, kimono, kimono diyor. Onu söyleyelim mi birazcık? İki fotoğrafı birleştirelim. Bir, bir kuple. Hür doğdum, hür yaşarım, hoppa. kimono, kimono. Genç anlıyım sana ben hoppa. ay kimono, kimono. Hop. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. modern sabahlar Devam ediyor sevgili sanat severler Pepper Jam'den 2 kişilik yemek kazanma şansınız da devam ediyor En güzel çıktığınız fotoğrafı soruyoruz Şöyle ben bir baktım Twitter'dan gelen fotoğraflara falan da Evet Galiba güneş gözlüktü fotoğraflarımızda hepimiz Havalıyız. Kendimizi daha güzel buluyoruz Demek ki güzel bakmayı bilmiyoruz, bilmiyoruz Ortalama insan olarak Foto modellerden farkımız o o yüzden bakışı kapattığımız anda fotoğraflarımızda gözler bir baygın güzel. çıkıyor ya böyle bir bir yavanlık oluyor yani. Ve kameraya baksan bir şey bakmasan anlaşılacak o bilerek bakmadın. garip yani. E zaten derler şey. ya işte Oktay da söyler sana senin bakışın ayrı. Dış. Foto modelin bakışı. Onu Haydi? onu Dış. ama şeyde söylerim yani eğer tam tersini düşünüyorsa ikna etmek için o kalıbı kullanırım. Sakın Aynı abi. değil falan filan ayrı değil falan derse o zaman onu söyleyeyim. Çok güzel fotoğraflar gelmiş dinleyicilerimiz. Evet, ben de bakıyorum ne güzel Onları şeyler. bastıralım mı? Bastıralım. Ben de bir iki tane e, fotoğraf paylaşacağım. Onel sabahları olarak çok beğendiğimiz ya da hiç beğenmediğimiz diye. Ama hangileri çok beğendiğimiz Hayır, hangileri, hangileri hiç beğenmediğimiz Aa. onları söylemeyeceğim. Onlar sizin takdirinize kalmış şekilde. Bak, ben gönderiyorum hani bazı benim fotoğraflar. Benim de çok kendimde havalı buldum. Smokin'in bir fotoğrafım var. Şimdi Ozan Bey'in fotoğrafını görünce papyonlu. Şey Günaydın oldu. efendim. Günaydın. Heh, siz. Senin de papya... Evet bu stüdyoda çekilen papya fotoğrafı ee, Çok harika. Var. Çok harika mükemmel. Buyurun kimle görüşürüz hanımefendi? Elif'ten. Elif, Hanım, Elif Hanım hoş geldiniz. Nasıl hoş fotoğrafınız? Buldum. Nerede? Ee, fotoğrafım e, bir çölde çekilmiş. At, <gülüyor> Dubai'de. E, eşim benim fotoğraf çekmeye çok meraklı. Beni de manken olarak kullanmayı çok seviyor. Canım ee, başkalarının manken olarak kullanacağına... Evet. evet. Bence İlişkiniz başladıktan ben sonra de. mı manken olarak kullan maya başladı yoksa başlama bir ilişkiye tavladı. bir şey mi oldu öyle, bir, yok, öyle bir öyle bir tavlama olmadı ama ilişkimiz başlamadan önce de zaten arkadaştık yine çekiyordu fotoğrafları. Güzel mi çekiyordu o zamandı yani yoksa ilişkinin başında çok güzel çekiyordu da sonra bir yavanlaştı mı Yok yok hala çok güzel çekiyor sağ olsun <gülüyor> İlk başta ben böyle pek sevmiyordum Poz vermeyi falan ama Sonra dedim bir sürü güzel fotoğrafım oluyor Niye istemiyorum Şimdi çektiriyorum güzel güzel fotoğraflarımı ne, Çöldeki <gülüyor> fotoğraf nasıl? Böyle çok havalı bir fotoğraf. Ya. Sanki şey bir, bir sanki fotoğraf çöldeymişsiniz. Çekim, sanki çöldeymişim de böyle bir moda fotoğrafı, işte çekimi yapıyormuşuz gibi. Böyle bir şal var boğazımda. Uçuş, o böyle uçuş. rüzgarda sallanıyor. Ben böyle başka bir tarafa bakıyorum ufuklara böyle. Gözümdür güneş gözlüğü falan. Böyle çok cool bir fotoğraf yani. Elif Hanım <gülüyor> siz başka tarafa bakarken arada soruyor. çektin mi? Çektim diye soruyor muydunuz? Yoksa makinenin sesinden mi anlıyordunuz? Yok zaten o şey bir süre böyle sen öyle dur ben sana bilinince haber veririm diye öyle bir şans sende çekiyordu zaten. Ben ya sizi bırakıp bunları. gitseydi çölde? Yok, Sen gitmez. öyle dur falan diye fıt fıt fıt katsaydık. Gitmez gitmez. <gülüyor> çölde çay fotoğrafı diye kaydettik. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü Çok tamam. fotoğraflarda çay var. Çok güzel evet. Sağ olun evet. efendim evet. Görüşürüz. görüşürüz. Hoşçakalın evet, Elif e Hanım. Günler. Başka Oktay var mı? Twitter'dan gelen fotoğraflar. Var var. E, mesela Ezgi Hanım göndermiş Melek Yavrum'la diye bir fotoğraf. Ay, Ozan bize. Bey kebap yerken e, Ama kebapı da kebap büyük bir ciğer, yiyor. Ciğer mi şiş mi? Çöp şiş yerken. Ondan sonra Aydın Bey galiba baya küçüklük fotoğrafını göndermiş. E, henüz e, Aydın Bey olmamışken gibi bir fotoğrafını göndermiş. Ondan sonra bakayım. Yolculuğun başındaki fotoğrafı. Değil değil mi? Mi? Burak Bey göndermiş. Kendi profil resmine çok benziyor diye ondan sonra Candaş Bey göndermiş sakallı. Önde sakallı olarak. Çünkü şimdi bazı fotoğraflarda da sadece insan kendisi değil, başkaları da oluyor ya tabii fotoğrafta. Ki, tabii tabii Mesela o onda da kafa karışıklığı olur. Mesela Ozan Bey'in fotoğrafında da var bu. Böyle Benim fotoğrafın içine koyar. Mesela bir el var burada yanda görüne. Onu Benim alacağım. fotoğrafım ama arkadaki abi daha güzel çıkmış. Ondan sonra pek çok şey var Ben de bir iki tane gönderiyorum beğendiğimiz Bizim hani böyle her gün yayından sonra şey yapıyoruz ya Bu fotoğraf çok güzelmiş abi diye bir toplantı yapıyoruz ya Evet orada belirlediğimiz bazı fotoğrafları ben gönderiyorum <gülüyor> Son bir telefon alalım o zaman Günaydın <gülüyor> efendim Günaydın Kimle görüşüyoruz? Ben Zeynep Zeynep Kendim. Hanım Hoş geldiniz Neredesiniz şu Hoş anda Zeynep bulduk. Hanım? Ee, ben aslında şu anda kızar tuvaletindeyim Okuldayız da biz Anladım. Peki efendim, ne yaptınız tuvalette? Evet, biz gizli saklanmak gerçekten... için mi gittiniz oraya? Aynen öyle. Yani aslında hocadan izin aldık ama bir anlamda saklanma için de olmasın diye. Yani hocadan herhalde tuvalete gidebilir miyiz diye izin <gülüyor> aldınız <değil mi>? yani? <gülüyor> Yok ya biz ya şimdi bu yıl rahat oluyor. Sonsuz da hani hoca izin veriyor artık. Artık tuvalete gitmenize izin veriyor rahatlıkla. <gülüyor> Ondan önce hep tutuyordunuz <gülüyor> tabii. Hepsin <ki. gülüyor> <gülüyor> artık canım yani. Test mi çözüyorsunuz, ne yapıyorsunuz Zeynep Hanım? Evet, sınıfta? ya tüm gün test çözüyoruz, sonra dersen yine test, otobüste, metroda bile test, hep test. Ne istiyorsunuz? Hangi bölümü istiyorsunuz? Hangi okulu istiyorsunuz? Ya ben bir kent istiyorum, ya endüstri ya işletme. Çok güzel, hadi bakalım, iyi şanslar. Nasıl şu anda deneme sınavlarında gidişat? Ya, Olacak gibi yeni mi? Yeni başladık, yani inşallah olur, hocalar olur falan diyorlar ama ben inşallah olur yani. Hocalar dediğiniz. Okuldaki hocalarınız değil mi? Hocaya Yok, gittik. Da, olur yani dedim. Bir üfledi benim. Yani. Yani. <gülüyor> <Peki. gülüyor> ee, Zeynep Hanım hangi fotoğrafınız en güzel fotoğrafınız? Ben bilmiyorum hatırlar mısınız ama 2 ya da 3 yıl önce siz solo sohbetler diye program yapıyordunuz. Beraber ve solo Evet. Dede, evet. Hı -hı. evet e, ben ona katılmıştım. Ramazandaydı hamam önüne gitmiştim. Gelmiştim sizinle. Valla orada biz baya bir dinleyicimizle tanıştık ama sizinle ilgili... Mesela şunu söyleyebilirim. Yemek getirmiş miydiniz? Onları hep hatırlıyoruz. Yok, yemek getirmemiştik ama. Ya. Şey, ablam benle annem gelmiştim hatta. Aa, biz de tamam hatırladık ya. Evet, hatırladık. Ben yok muydum o gün? Mu hatırlamam. Vardınız tabii ya. Tamam. Siz o zaman ama bayağı küçüktün herhalde değil mi? Aynen. Yani 2000 mıydı? Neydi işte? Ben de tam hatırlamıyorum. 2000 evet doğru. Vallahi bravo maşallah yani hem büyümüşsünüz dilde i̇şte. pabuç kadar olmuş. Peki. Bir gün yani hep aslında düşünüyordum böyle gelmeyi falan bir daha ya da aramayı ama hiç işte şey olmamıştı. Neyse bugün de siz bunu sorunca ben orada bir resim çekilmiştim sizinle beraber en güzel resim oydu. Ay, Ay. ama siz var ya nasıl böyle yürekten Hakikaten. vurdunuz çok teşekkür ederim. <gülüyor> Abla ya neye selamlar ederim. bu arada? İyi şanslar sınavda da bizi haberdar ben edin onlar zaten. Bizi lütfen haberdar edin ne oldu ne bitti falan diye Tamam bir gün geleceğim zaten Yani kabul ederseniz Tamam bekleriz Yemek işte. getirmenize de gerek yok öyle emri <gülüyor> baki yapmayalım Ama anne ve ablayı da getirin o zaman Tamam, tamam. anlaştık Görüşmek, Görüşmek üzere tamam. efendim hoşçakalın. Görüşmek üzere hoşçakalın Son dakikalar sevgi dinleyiciler Bu dakikalar içinde birisini Şanslı olarak açıklayacağız evet. Ne yapalım nasıl yapalım bir kura mı yapalım? Şanslı yücelerini şimdi mi çağıralım? Şimdi hepsini bir torbaya atacağız. Orada kırmızı torba var ya. O kırmızı bu. Kırmızı değil abi onu beyazları aslında beyazlı da onu, ha, şeyler, onu renklerle atınca. Şey tamam. şey Neye atacağız şimdi? Ben... Twitter'dan ben şey... isimleri yazdım ben. Tamam. Onu sürpriz yumurtanın içinden çıkan kutulara koyuyorum. Yok yok şey tek ya tek tek. benim çıkardığım eski çoraplar var şu stüdyonun köşesinde geçen o hafta O zaman sen kendin ya. çek. Niye canım benim çorabımdan ben... tepsiniyor musun? silmiyorum da daha hoş olur. Herkes <gülüyor> kendi çorabını. Ben zaten B stüdyosunda olduğum için hiç çoraplara şey yapamıyorum. Tamam Siz abi ben içeriden ben market, yazdım verdim market poşeti getireyim bir tane şeyi ona koyalım. Çok hışırdıyor yayında kötü. Çorap yine iyi. Çorap ses iyi ses hışırdamaz. Ses. Ses. Tamam. Yaprak Hanım bak mesela biyometrik fotoğrafını göndermiş. Ne kadar güzel. Biyometrik fotoğraf şahane fotojenik olmak böyle bir şey olsa gerek demiş. Hakikaten güzel de çıkmış. Aa, benim de çok güzel bir biyometrik fotoğrafım var. Aynı Halil Sezai. Halil Sezai'nin Ankara şubesi. <gülüyor> Vallahi Sen biri. özellikle söyledin mi Halil Sezai gibi çıkmak istiyorum diye? Yok demedim otomatik. O şey böyle random bir şekilde Kuaförlerde çıkıyor. Kuaförlerde mesela model gösteriliyor ya. Hı -hı. Şu saçtan istiyorum falan diye. Fotoğraf gösteriliyor ya. Evet canım. Şey Fotoğrafçılarda niye göstermiyor? Bu pozu istiyorum falan diye. Vallahi bilmiyorum. Işıkalık sizden... çekildiği için mi acaba? Yaprak Hanım'ın biyometrik fotoğrafına baktım. O Amerikan vizesinde şey var... Lütfen gülümsemeyin. İnsani herhangi bir ifade yüzünüzde olmasın diye. Yazık Ali'nin bile fotoğrafı böyle. Zaten önüne rakam koy birkaç tane. Aa, ben Louisiana Eyalet Hapishanesi'nde hanımlar koğuşunun şeyi başı... Valla o şeyde bu makşatlarda bile daha insanlar neşeli görünüyor. Çünkü ne bileyim sarhoş tutuklanmış falan orada bir gülüyor falan. Bu acayip ya yazık. Benim Ali'nin de Vay... böyle. Benim fotoğrafım da öyle. Fahir sana çözülme O dün söylediği şey Anadolu Sesi hazırlıkta öğretiliyor. <gülüyor> Sen çocuğun böyle Aa, bir markşat ne, ne, ne dedi ya markşat ne falan filan diye o evet, hazırlıkta öğrendiği bir şey yani söyledi abi. Bizi oradan vurmaya çalıştı. Hayret bir şey. Vurmadım ya herkes biliyor zannettim ama sonra unuttum herkese. Abi Anadolu'su herkes sesini... Anadolu sesi mevcut değil ki. <gülüyor> Doğru. Ya ben de olmuyordu biliyorsunuz çocuklar yürükler... <gülüyor> ben son dakikada yedek listeden girdim hani. <gülüyor> Şey Sen mesela o gün başka bir liseye doğru giderken Hı -hı. mesela böyle yola çıktın. Yedek dediler ben bilmiyorum tabii yedek olduğunu. Size Ege diye tam liseden giriş yaparken sizi üç tercih kolunuzdan tutup direkt Anadolu Lisesi'ne mi götürdün? Götürdü. Bir de öyle bir inşaata çekmişlerdi de neyse yani ondan ben neredeyse girmiyordum yani. O inşaat da zaten şey Anadolu Lisesi inşaatıydı. Evet. <gülüyor> şey evet. çoraba daldıralım. Hadi ama bu birazcık şey tamam. Niye ki? Oraya bir şey mi koydunuz? Nemli nemli bu çorap ya. Bütün hepsi yapış yapış oldu. Çek Oktay sen çekiyorum çek. Çekiyorum abi tamam ben çekiyorum. Ağzını, Ağzını çok şey açıyorum. Yaptı. Ha. Öf, bir koku var abi. Bu koku önceden o kalma yok, bir koku. O stüdyonun kokusu abi o. Bu kağıtlara silmiş bir koku galiba. Evet abi bir tanesi çektim. Deneyece dönüşe. Tam içinde mi? Bulamadım yani. kağıdı. Dibine sok dibine. Ha, İsterseniz tam... başka bir sistem yapalım. Yo yo ben sarı. soktum artık elim abi. <gülüyor> Eli soktu abi yapacak bir şey yok. tamam. Berk Gür, ha şey Twitter'dan değil mi? Evet, Twitter'dan. Evet, mi? Twitter'da e en güzel bakalım. halim diye gönderen, en güzel halim diye not almışım ben, şey olan. Hmm, bakalım ilk gelenlerden mi? İlk gelenlerden birisi olması lazım abi. Bakar mısın hani? Berk Gür'un hmm. ıı, Gür. Berk... Yok. O. Heh, yok. Jo. Değil, değil. O, o değil. değil. Ha Hangisi ha, Evet gözü kapalı ve ağzı çarpık çıktı fotoğraf. Gözü de değil. Ağzı iki, çarpık iki, iki, ili, gözü ağzı da, orada. iki gözü de kapalı ağzı çarpık. Şey de diyememiştir tabi fotoğraf çekerek. Abi ben bir çirkin çıktım bir daha çekebilir miyiz diyememiştir. Berk Bey teşekkür ediyoruz. Yemek yedikten sonra gözler açılacaktır. Sevgili dinleyiciler esprilerimiz şakalarımız da bir yere kadar. Modern sabahlarının sonuna geldik. Şöyle bir espri yapabiliriz. Yarın sabah haftanın güzel bölümleriyle karşınızda oluruz. Pazartesi sabahda da canlı canlı zıpkın gibi, fişek gibi bir A takımında buluşuruz. O zaman güzel bir hafta sonu diliyoruz hepinize. Yağmur mağmur var mı? Onun Yok. Duyurusunda yapalım. Yok. Hoş. Hava ısınacak pazar ondan sonra soğuyacak. Oh şahane. Bir gün mükemmel, bir gün olacak. Pasta, mozzarella, salsa e passione. Allora, pepper jam. Gerçek İtalyan pizzası pepper jam gurme pizza da yenir. Pepper jam gurme pizza Tavros alışveriş merkezinde. Buon Bu appetito a tutti. tutti. Mua.